İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan Yazılmış öyküleri unutmalı Kırık bir kuş yolculuğu anlatır Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur Merhabalar İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Metin Kemal Kahraman'dan Göç parçasını dinleyerek programa başladık. E, çünkü bu akşam e, Roboski üzerine konuşacağız. Biraz e, erken bir yıl dönümü e, programı gibi olacak ama e, daha taze taze e, master e, şeyini seviyesini almış olan, derecesini almış olan Hakan Sandal. Bu akşam konuğumuz. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Merhaba. Hakan'ın daha bu hafta e, <gülüyor> jürisi <gülüyor> e, yapıldı ve geçti. E, dumanı üzerinde bir masterla artık. E, clash of Emotions and the Hierarchy of Deaths. E, yani, the Roboski Case. Yani, yani, yani ki, sen de evet. dinleyerek başlayalım. Tabi e, tezin adı Duygu Çatışması ve Ölümlerin Hiyerarşisi Roboski vakası üzerinden <gülüyor> e, bir çalışma. ...başlangıcını söyleyeyim isterseniz... ...Roboski katliamı... ...olduktan sonra... ...Türkiye'de var olan... ...duygu bölünmesi hali... ...daha doğrusu birbirimizin acısına üzülemememiz... ...acaba ne şekilde... ...yeniden üretim süreçlerine... ...tabi tutuluyor ve basında bunun... ...nereye tekabül ettiğini... ...merak ettim... ...hangi acı... ...yaz tutmaya değer... ...hangi acı üzülmeye değer... ...bu basında nasıl anlatılıyor... Ve Roboski üzerinden bunun tartışması nasıl yapıldı? Diyerek başladım çalışmaya ve işte emeğime aldım. Bana hayırlı olsun. <gülüyor> emeğimi sağ olun. Vatanın milleti. <gülüyor> peki tezinde tabii en başta e, tarihsel bir background vererek evet. başlıyorsun. E, memleketin tarihi boyunca yeni olmayan bir e, vaka olduğunu aslında yani Roboski olayı... E, Münferit bir vaka değil, değil Türkiye tarihinde. Yani şöyle e, Roboski olduktan sonra yani bu kadar gözümüzün önünde olan bir olaya artık nasıl üzülemiyoruz ve nasıl değersizleştiriyoruz başkasının ölümünü. Bu anlamda öteki olan Kürtlerin ölümünü. E, tabii şaşırdım diyorum. Daha önce bir konferans numarında da bunu söyledikten sonra düşündüm. Şaşırdıma da şaşırıyorum. Yani <gülüyor> çok net bir geçmiş var. 1923'ten beri aslında e, ötekine dair kurulmuş olan anlatı. Ve bizatihi bazın, basının üzerinde yapılmış anlatı zaten çok net bir şekilde e, yaşama atfedilen değeri de bir tür karar verici noktada. Yani tezde işte en baştan e, 1915 Ermeni soykırımından da başlayabiliriz buna. Ama en net örneklerinden bir tanesi hani memleketin olduğu için de söylüyorum Dersim katliamı. Yani bir hem Kürtleştirme hem e, Alevilerin sünnileştirilmesi olarak... Başlayan bir teklifleştirme sürecinin devamında Dersim katliamının da gazetelerde temsilinde öldürülen katledilen insanlar hep şaki, çapulcu yani çok şu an gördüğümüz tanık olduğumuz adlandırmalar yine. Bunlar da karşılaşıyoruz ve o insanların dilinden hiçbir zaman dinleyemedik konuyu. O zaman da böyleydi. Zaman içerisinde birçok olay yaşandı. 90'lara geldiğimizde işte 80'an sonunda Kürt hareketiyle beraber 90'larda yaşanan Kürtlere yönelik şiddetin basında temsili. Ve üzerinden tekrar görüyoruz ki yaşamlara değer atfedilmediği zaman ölümlere de doğal olarak değer atfedilmiyor. Ve bu değersizleştirme sonucunda karşı taraf yasını tamamlayamıyor. Çünkü yas dediğimiz süreçte bir tür acının kabul edilmesi e, sürecine tekabül ediyor. Ve eğer kabul edilmezse bu süreç yas tamamlanamıyor ve sürekli bir acı halinde kendini yeniden üretiyor. Ve e, son tahlilde bir şiddete de dönüşmesi çok normal. Ki zaten e, hala devam ettiği gibi işte örneğin Ermeni meselesinde olduğu gibi işte gerekirse bugün yine yaparız e, noktasında bir e, şey de söz konusu. Aynen öyle. O söylemin yeniden yeniden yeniden üretiliyor ve e, körükleniyor olduğunu her zaman görüyoruz. Batı yakasında yeni bir şey yok o zaman. <gülüyor> evet. Peki şimdi yaz konusu aslında mühim bir konu ve e, bizim bu konuda yeterince e, yaşanmış hadisemiz de var. Ama bir türlü şey örneği de bulamayız. Yaz çok ama tam anlamıyla yaz sürecinin tamamlandığını, tamamlandı diyebileceğimiz örneklerimiz pek yok herhalde. Hı. Her daim bir şekilde bir yerde bir kesintiye uğratılmış, üstü kapatılmış ve sessizleştirilmiş bir şekilde. Yaz tutanların da en büyük dertlerinden biri aslında, ölümden daha büyük acı veren bir şey. Yaz tutmasına izin verilmemesi ve duyulmadığını düşünmesi. Bin bir süre boyunca da böyle duyulmadığını düşündükten sonra ve evet şiddete meyil olur ama tam şiddete meyil ettiği aşamada da yeniden aslında şeytanlaştırılma hı hı. değil mi tam o noktada? Aa bir de ses çıkarıyorsunuz ki e, Roboz Kadi sesinde de aslında biraz tezinde de senin belirttiğin günden güne böyle bir aşamalar var gazetede ya yani ifadeler değişiyor. Yavaş, Yavaş. İstersen onları bir şey yapalım. Tamam onlara yani... gelmeden önce evet dediğin gibi yaz meselesi çok önemli. Hani gözümüzün önünde bir de bir örnek. Cumartesi anneleri inatla hmm. hani kaybımızı kabul edin. Bizim acımızı paylaşın evet. diyerek evet. Galatasaray meydanında her cumartesi insanlara sesleniyorlar. Ee, ve bitmeyen bir yaz sürecine giriliyor. Tekrar tekrar ölmek belki de hani bir kabul etme yüzleşme. Çünkü hiçbir zaman yapılamadı hiçbir konuyla. Ve bir başlarsa gerisi gelecektir. Hani umutsuz olmadan evet. devam ediyoruz. Ben tez üzerinden gideyim. Hı -hı. Önce mekana baktım. E şöyle ki, Roboski e, bu katliamdan önce nasıl bir yer olarak e, basında temsil edilmiş? Çünkü hani Hı. fukocu bir bakışla temsil etmek aslında o gerçekliği de yaratmak. Yani söylem, e, söylemekten ziyade gerçekleştiren, yapan. Kurmak e, biraz e, Kuruyor, de. evet. Zaten mekanın nasıl kurulduğuna baktığımızda sonraki aşamaları çok daha rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Evet. Basın örnekleminde baktığımda hani teker teker hepsini e, söylemeyeyim. 2007'den itibaren baktığımızda e, PKK'ya karşı düzenlenecek işte operasyonlardan bahsediliyor. Ve çok enteresan metaforlar kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi işte Zaman Gazetesi'nde yer alan süpürge operasyonu. Yani süpürerek temizlecek. Zaten insani bütün özelliklerinden arındırılmış e, insanlardan bahsediliyor. E, mayınlar ondan sonra... ...tank sevkiyatları militer ve eril ve tabii ki heteronormatif bir dil üzerinden anlatıyla... ...bütün coğrafyayı hani e, e, Türkiye, Kürdistan'ın anlatısı bu şekilde oluyor ve... Oradaki öznelerin günlük pratikleri, karşılaştıkları baskılara karşı geliştirdikleri direniş pratikleri bunlar tamamen anlatının dışında bırakılıyor. Ne onların bunu anlatmasına ifade e, izin veriliyor ne de burada oturup oraya bakan kişi bunu yansıtıyor. Tabii bunun e, da şey e, hegemonya ile bir bağlantısı var. 90'larda nasıl genel kurmay birebir e, ...tırnak içinde terör haberlerinin verileceğini dikte ediyorduysa... ...şu anda e, hükümet aynı şekilde bir e, otokontrol ismiyle isimlendiriyor... ...ama bir sansür sürecine tabi tutuyor bütün bu şeyleri. Yayın yasağı da olmuştu sanırım değil mi bu konuyu? gibi bozukuyla ilgili yayın yasağı da vardı bir bir süre. O, tam evet, o olaylar evet. patladığında. Şöyle, anda. şimdi 20, e, 2011 yılı çok enteresan bir e, yıl... Çünkü işte Oslo süreci sona erdikten sonra karşılaştığımız şeyler var. 1 Eylül'de bir barış mitingi yapılıyor. Aman tekrar e, militer sayıklarla bakmayalım, güvenlikleştirme sayıklarla bakmayalım. Kuzey e, Kürdistan'a ya da Türkiye Kürdistan'a ya da Güneydoğu Anadolu'ya e, dendikten sonra o gösteriye dahi çok büyük bir polis müdahalesi yapılıyor. E, bu Oslo sürecinin bitmesi zamanında zaten e, dönemin başbakanı Erdoğan da çıkıp bir açıklama yapıyor hani şeylerle, medya holding sahipleriyle bir toplantı düzenliyor ve onlara diyor ki bu milli bir meseledir. O yüzden e, terör haberlerinin ele alınışında milli bir duruş sergilemeliyiz diyor. İşte Esra Arslan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bunu eleştiriyor. Çünkü neyin e, haber niteliği, neyin propaganda olduğuna haberci karar verebilir. Bu Hı. ayrıca sorun gereken bir konu tabii ki. E, ve bu milliyetçi sayıklarla yapılan haberlerin de dili tabii ki... E, belli bir e, sansür ve öznelerin dışlanmasını kendi içinde içeriyor. Yani dolayısıyla militarleşmeden kurtulduk vesaire e, şeyleri lafları bir kenara e, devlet devlet gibi davranmaya devam ediyor. Tabii ki yani şimdi. E, Roboski haberine gelecek olursak zaten Roboski'nin ilk haberi CNN Türk'te Ayşenur Arslan tarafından verildiğinde yayına müdahale ediliyor. Evet, doğrudan. Hı, doğrudan bir müdahaleyle ve Ayşenur Arslan açıklamasına göre hani vali açıklama yaptı diyor hani. ...daha haberi vermemek için neyi bekleyebilirim diye evet. kendini savunduğunda gelen cevap tamam ama yani vali ne bilir? Resmi bir açıklama var orada. Resmi açıklama da yok daha. Yok. Yani şu evet. haber bekleniyor, genelkurmaydan bir açıklama yapılması ha. bekleniyor diyor Ayşen Rars'tan da aynı şekilde. Zaten 28 Aralık'ta olmuş böyle ciddi bir katliamın birinci günü olarak anlattığımız gün gazetelerde yer alması 30 Aralık'a tekabül ediyor. Yani bir buçuk günlük bir evet. gecikme var ve bu arada düzenlenen neydi? Yani haber dili demek ki kontrol edildi ve Hı. bunun üzerinde tartışmalar yürütüldü. Gerekli tırnak içinde editöryal <gülüyor> çalışma yapıldı ki zaten Ayşenur Aslan'ın da bütün kariyerini Sonrasında, bitirdi. Sonrasında evet medya mahallesi zaten zaman içerisinde kaldırılıyor. Ötekileştirme süreçleri uygulanıyor. Böyle bir şeye gidiyor. Hangi gazeteler üzerinden... Şimdi e, tez içerisinde 20 gazete inceledim. Örneklem olarak 4 gazete seçtim. E, bu da farklı ideolojik bağlılıkları olan gazeteler seçmeye ve işte temsiliyeti doğru kurmaya e, çalıştım. Merkez sağ, merkez sol, e, ılımlı İslam ve e, e, bir de işte şey e, önceki kısımda Fırat Haber Ajansı ile de karşılaştırma Hı. yaptım. Mekanın nasıl kurulduğu yerinde. ...sonrasında işte ilk üç güne baktığında bir de Kemalist Milliyetçi bakış olarak Sözcü gazetesine ekledim. Yani bunlar... Yani dolayısıyla Sözcü hür, zaman... Hür, hürriyet. hürriyet. Hürriyet, radikal. Radikal, radikal evet. Evet. Ee, i̇şte bu gazetelerde ilk gün e, temsiline baktığımız zaman işte Hürriyet gazetesi 35 ölü çok özgünüz diyor. Zaten daha e, ölü tabir ettiğimiz rakam belli değil e, gördüğümüz üzere ve şey söyleniyor... Kuzey Irak'tan katırlarla kaçak mazot ve sigara getirirken dört savaş uçağı tarafından terörist sanılarak öldürüldü. Yani teker teker bütün şeyleri, manşetlerini söylemeyeyim ama genel anlamda baktığımızda ilk günün örneklemi hiçbir şekilde sivilliğe vurgu yapmıyor. Yani insanların sivil olduğunu, içeren metin, öznelere verilmiş bir söz neredeyse yok ve... Doğal olarak insani özellikler geride bırakılınca bu insanları biraz öldürülebilir işaretlemiş oluyorsunuz. Orası zaten terörist şey yuvası. Evet, terörist de zaten kendine içkin bir öldürülebilir özelliği var. Yani gerilla her zaman öldürülebilir özelliğe sahip. Oradaki insanları da PKK ile ilişkilendirdiğinizde otomatikman meşru bir zemin yaratıyorsunuz. Hadi PKK ile ilişkilendirmeyin diğer e, suçu içinde taşıyan kaçakçı kelimesiyle. E, ama her zaman ikili karşılığın negatif özellikler yüklenmiş olan tarafı ve kendimize yakıştırmadığımız taraf onlara atfediliyor. Hierarşiden kastettiğimiz de bu. Ölü Ölümler arası Hem, bir araşçı kuruyoruz. Evet bu zaten mesela işte Türkiye'nin batısında olacak bir operasyon kazası nasıl kabul edilemezse Türkiye'nin doğusunda olan bir operasyon kabu, e, kazasının aynı oranda kabul edilemez olması gerekirken orada bu e, feda edilebilir insan statüsü içerisinde Çok. insanlar öldürülebiliyor. Bunun dışında bazı gazeteler e, şeyi ön plana çıkarıyor şimdi. Tamam bu acıyı paylaşır gibi yapalım ama içinde gazi çocuğu da vardı diye bir hı, ek, ek var. hani <gülüyor> orada Onun o... yüzü suyu hürmetine ha. acıyabiliriz. Hadi bari onlar için üzülelim gibi bir anlatı var ve o ok, ölümler içerisinde de bir hiyerarşi kurmuş oluyor. Bu şu manaya da gel, gelmeyebilir miyiz acaba diye düşündüm de hani gazi çocuğu da vardı. Biz bunu kasıtlı olarak o insanlara yapmadık. Evet ama işte Tabii. bu meşrulaştırmayı meşru... kurduğunuz yer e, sizin makbul olarak tanımladığınız militer... Hı hı. ...unsursa zaten başta bir problem var. Sizin herhangi bir sivile davrandığınız zaman da... ...bizim içiniz bu şekilde rahat edebilmesi gerekirken... ...siz ga bakın gazi çocuğu da var. O ki çok ele, ele vermiş oluyor aslında. Orada. Evet. Gazi çocuğunu dövdüğümüze göre... hani ...aslında biz kötü niyetli değiliz gibi bir cümle ne kadar de kötü de. görünüyor değil gazi mi? Gazi çocuğu an? olmasaydı o insanlar <gülüyor> ne oldu? Ne olacaktı? O zaman ne, neyi savunacaktık? Evet. Yani yine öldürülebilir olarak kendi içinde de bir hiyerarşi. Yani o zaman oturtuyor. şöyle bir liste çıktı. Kaçakçı öldürülebilir, işte terörist daha geniş olarak e, Kürt tanımı içerisinde Bunları görebiliyoruz değil mi? Evet bunlar yakışıyor. Bir de birinci günde kelime sayımına baktığımızda Hı, da kelime zaten olarak da. çok net karşımıza çıkıyor. Yani yüzdeye vurduğumuzda 20 gazete içerisinde yüzde 35 kaçak ve kaçakçı kelimesi kullanılıyor. Muhakkak kullanılıyor. Muhakkak. Yüzde 30 PKK yani kontekstin içinde ya da dışında hiç fark etmez kullanılıyor. Yüzde 25'inde terörist ve terör. Yüzde 10'unda sivilliğe vurgu var. O zaman şey tam madencilik için kullandığımız bu işin doğasında ölüm var. Fıtrat. Fıtrat. Fıtratında var burada da geçerli oluş aslında hep var olan bir, Şimdi bir şey. Şimdi öncesinde e, Roboski'nin anlatısına baktığımız zaman zaten hep böyle beğenmediğimiz, kötü olan, bizden uzak dursun dediğimiz şiddetin var olduğu bir yer eee otomatikman Türkiye Kürdistan'la tehdidin bizzati kendisi yapıyor. Ve böylelikle orada yaşayan insan da gözden çıkarılabilir. Çünkü hani iktidar bizi yaşatmak istiyor ya, biz de makbul olan batıdakileriz. O yüzden onların öldürülmesini bizim yaşatmamız adına biz de kabul ediyoruz ve bir rıza veriyoruz buna bu metin üzerinde. Dolayısıyla o e, ölüm, ölümler arasında kurulan hiyerarşi aslında yaşarken evet. zaten var olan... ...hiyerarşinin bir göstergesi. Yani ölüm olmadan önce de bir hiyerarşi Zaten söz konusuydu. Vardı. Biz evet. bunu burada test ediyoruz aslında, görmüş oluyoruz. Çıkarım oluyor ve hani evet yaşam değerine atfedilen e, hiyerarşi bu. Karşımıza çıkan son tahlilde. Ve bunun herhangi bir şeyi de yok. Yani hani e, Allah muhafaza e, bu akşam tekrar yine aynı noktada... ...aynı operasyon e, yahut kaza tırnak içinde <gülüyor> evet, evet. E, gerçekleşmiş olsa yarınki haberler aşağı yukarı yine aynı olacak. Evet ama işte şimdi şeye de çok değinmek gerekiyor ve dikkat etmek gerekiyor. 90'larda devletin yaptığı E, şiddet edimlerini şimdi yapmakta daha temkinli olması gerekir çünkü internet gibi bir şey girdi hayatımıza ve evet. o kadar hızlı yayılıyor ki bu haber. Şimdi daha önce aynı hadise vuku bulsaydı muhtemelen çok hızlı kapatılabilirdi. Daha başlıları eminim olmuştu. 90'lar zaten <gülüyor> <gülüyor> yani özgür gündeme hani. Yani planları da tabi. Balamalar, faali <gülüyor> e, yani daha da önceye git 33 kurşun olayı yani dersim zaten Dersi, hani yani. gözümüzün önünde. Ee, internet devreye girdiği zaman çok hızlı bir bilgi yayımı oldu ve bence gazeteler birinci gün 30 Aralık'ta haberi girmek zorunda hissetmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Çünkü kontrol... Sağır Sultan bile duydu artık. Artık duyuldu ve hani eğer bunu basında yer verirsek buna daha kontrol edilebilir hale getirebiliriz düşüncesiyle de hareket edilmiş olması. Akan en enformasyonu biz yönetelim. Evet tabii çünkü dezenformasyon da çok fazla. Kelime şimdi. Kelime dolaşımını aynı Aynen şekilde... Aynen öyle şey oluyor. Tamam çok iyi haber aldığımızı iddia ediyoruz ama e, sosyal medyanın da bizi yanılttığı yerler var. Ve bu yanılt E, alanda bıraktığı kısmı da hegemonya alıp kullanabiliyor. Kendi istediği yere yorarak mevzuyu. Pekala. Şimdi e, küçük bir araya girelim. Ondan sonra devam edelim. Açık Radyo <gülüyor> Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhabalar. İnceden Kültür'e devam ediyoruz. Hakan Sandal ile e, Roboski vakası üzerine e, yazdığı tezi vesilesiyle konuşuyoruz. E, şu gazete tezinin ana e, malzemesini oluşturan e, gazete taramaları üzerinden istersen ...Roboski'nin ilk günü, ikinci günü ve takip eden zamanlardaki o değişimi görmeye çalışalım. Şimdi birinci gün dediğimiz yine tekrar etmekte fayda var. 30 Aralık tarihi. Gazeteler genel... Yani haber yapılışının birinci evet, günü. Aslında olayın üçüncü günü. Aynen öyle. Sözcü gazetesi olayı net bir şekilde meşrulaştırıyor. Yani... ...sür manşeti silah taşıyorlardı... ...ve işte... E, ...PKK ar silahları sınırdan katır sırtında geçiriyordu... ...TSK önceki gece... ...aynı bölgede kalabalık gruba jetler... ...hep hatırlatma üzerinden bir anlatı hmm. var... ...yani daha önceki... E, ...PKK'ye atfedilmiş bütün olayları... ...tekrar üstünden geçerek... E, ...konuyla da alakası olmayan... E, ...çoğu konuyu... E, ...içerleyerek... ...olayı meşrulaştırıyor... Ee, ve yani şey yapmış oluyor işte o 90'lardaki kara günler gibi aslında evet evet yani altını çizmiş oluyor bir yandan da bizi korudular diğer yani, daha hı, daha kötüleri de oluyordu daha hatırlatır aslında ee, ve hani şey ekliyor mesela cenazelerin teslimi BDP şovuna döndü yani e, Kürtlerin kimlik temelli siyasi taleplerini dile getiren bir siyasi partiyi şov yapan olarak etiketliyor hani zaten çoğunluk olan grubun İç grup dinamiklerinde azınlık olan grubu etiketleme gibi bir hakkı ve gücü vardır ya e, bu gücü kullanıyor e, sözcü net bir şekilde. Sonuna kadar. Hala da devam ediyor Tık. sağ olsun. Radikal Gazetesi e, tam e, manşette veriyor birinci sayfada ve hani en kabul edilebilir sayfada. E, Yine tabii ki müthiş olmamakla beraber örneklem içerisinde konunun öznelerine söz verilmesi açısından e, mühim bir örnek var. Çünkü e, öldürülenlerden birinin yakınına e, söz veriliyor ve manşette bu giriyor. E, ama tabii ki yine de PKK ve kaçakçı vurgusu var. E, Hürriyet gazetesi de aynı şekilde. O dedi demin konuştuğumuz gazi çocuğunu da ön plana çıkartmak ve ortalama Kürt yurttaşın hayat değerini birazcık daha geriye çekmek. Zaman gazetesinde de... E, F-16'lar Kuzey Yarak'ın Sinat Haftanin diyerek bir cümle başlıyor ve bu kısmı sadece kırmızı ve kalın puntolarla Hı. yazılmış. Yani F-16'lar Kuzey Yarak, Sinat Haftanin. Bizim bunları duymaya alışık olduğumuz tek e, kontekst e, terör konteksti. E, ve konuyla da hiçbir bağlantısı yok şu aşamada. Onlara dikkat çekerek e, yine BDP'nin tavrını önemsizleştirme çabasını görüyoruz, propaganda aracı yapıldı diyor ve hepsinin ortaklaştığı nokta aslında bunun toplumsal bir tepkiye dönüşmesinin önünü kesmek. Evet. Yani ee, bu bir silahlı kuvvetlerin operasyonu gibi gözükürse eğer şey olmayacaktır. Sıkıntı. Milliyet ama mesela benim karşılaştığım manşetlerden hemen ilk yani ilk gün ilk haber veren hani gazetelere bakıyoruz ya ilk gün diyemiyoruz ya biraz da çok garip değil mi? Hemen ilk günde haber haberi yapması lazım. Sonra sivil vurgusu bir şekilde yapmışlar yani 35. Hıh. Hı. Eee sivile bomba diye. Eee yani yine ana akım olduğu için dikkat çekici başlıklardan bu gazetelerden evet, biri olmuş. o dönem yanılmıyorsam Hürcan Halis var ve evet. e, o da e, kariyerini değiştirmek aynen, aynen. zorunda kaldı. Sonradan hani böyle garip gazetecilerin ilişkiler var yani. Evet gazetecilerin de e, etik Anlayışlarına bağlı olarak bu haberler şekilleniyor ama tabii ki bütün e, sorumluluğu onlara yükleyemiyoruz. Çünkü son bir dediğiniz müdahaleden editoryal süreçten geçiyor. Ama genel olarak baktığımızda yani mutlaka bir kaçakçılık vurgusu var. Hı hı. E, silah taşıdıklarına kadar sözcü gibi gazetelerin e, şeyi var ve yerel öznelere oranın insanına yakınını kaybedenlere söz verilmiyor. Bir iki üç e, sol örnek dışında. Birinci gün genel anlamda böyle. Yani şöyle diyebiliriz, bu insanlar öldürülebilir birinci güne göre. İkinci güne geldiğimizde işte e, cenaze töreninden bahsediliyor. E, sözcü tabii ki yine sürmanşetten işte PKK sloganlarıyla toprağa verildiler falan. Ne rezaletleri bu? Sözcü tutarlı olarak. O çok tutarlı. <gülüyor> Devam ediyor. <gülüyor> o yüzden... Net okuyabiliyoruz oradan. İşte PKK paçavrası vesaire o alışıldık e, stereotipler üzerinden Hı -hı. E, bir e, anlatı gerçekleştiriyor. E, zaman işte Uludere faciasına özel yetkili savcılık el koydu vesaire diyor. E, yine Hürriyet'te Dazi Korucu'nun oğlu ve iki kardeşi can Hı -hı. verdi diyerek orada bir hiyerarşik oluşum var. Yani ikinci gün böyle birazcık daha... E, Oraya bakarmış gibi ama yani sınırlı, yine. sınırlı bir bakış yani çok anlamaya yönelik değil oradaki özneye söz vermek. Gazetecilik ilkeleri açısından da tarafların yani bir taraflar lafını özel olarak kullanmıyorum hı hı. Yani bu, bu taraf var şu taraf var ama gazetecilik terimiyle tarafların olayın olaydaki öznelerin sadece bir kısmına evet. sadece belli bir kısmına söz vererek. Bir resmi yani, beyanatları esas alır. E, ama şeydir ya yani Türkiye'de biz buna çok alışırız. Yani e, eşcinseller için heteroseksüeller konuşur. Kadınlar için hı. erkekler konuşur. Kürtler adına Türkler konuşur. Bu artık çok e, Alevilere, Sünniler evet. yorumlar. Hani o güçlü olanın diğerini anlatma e, şeyi eril dili her zaman var. E, tabii ki bu buralara sirayet ediyor yani. Çok kaçabileceğiniz bir hı. durum değildi. E, 31 Aralık'a baktığımızda da... Hı hı. E işte pardon, araya şey giriyor ondan sonra. Bir yılbaşı giriyor ve hmm. hani Robovskinin aslında birazcık da işte Osman Bay Demir Kürtler için çok büyük bir kırılma noktasıdır dediğinde söylemek istediği şeylerden bir tanesi bu olsa gerek. Çünkü orada çok büyük bir acı ve göz göre göre hani bu kadar da duyuldu diyorlar. Belki de hani toplumsal barışa hizmet edecek bir yöne de evrilebilir diye herkesin umudu var elbette o dönem. Ee, ama insanlar yılbaşını olağan bir şekilde kutlayıp ve bunu göstermekten çekinmeyerek hani evet. acınızı paylaşmıyoruz mesajını net bir şekilde evet. veriyor. Tabi Kürtler için bu duygusal olarak çok büyük bir kırılma. Çünkü her zaman bir barış talebi var. Her zaman bir e, gruplarımız nasıl birlikte nasıl yaşayabiliriz daha e, iyi bir şekilde ve süreçler nasıl daha iyiye doğru evrilir umutlarının bir anlamda bir anda kesildiği noktaya tekabül ediyor. Ee, üçüncü günde işte e, provokasyona gelmeyelim çağrıları. Çünkü oraya e, giden Uludere valisine bir e, hareket oluyor. Hı hı. E, ve bir anda bu inanılmaz bir şekilde işte e, provokatif olarak e, veriliyor. Provokasyon olarak veriliyor. Linç girişimi artık e, şeklinde anlatılıyor. Ama tabii oradakilere sor, sorulmuyor. Yani neydi olay diye. Ben e, Veli Encü ile... Mülakat yaptığımda dedi ki yani olayın üstünden üç gün dört gün geçmiş yani birini bize yolluyorlar tepkimizi ölçmek için. Yani biz bu kadar ağır bir travmayı yaşamış insanlar olarak nasıl bir tepki göstermemizi bekliyorlar da çok merak ediyorum şeklinde bir mülakat veriyor. Ee, yine güven... Va vali gittiğinde e, tarih ne? Hangi gün gidiyor? Otuz e ve bire arası. Ha yani öyle yani e, ha, tam tabii... da o yılbaşı. ...dönemine tekabül ediyor. E, üzerine. Şey değil yani ilk günlerde zaten bir arayı sorma tabii. gibi bir şey yok. Hani şeyler... ...bütün diğer siyasal partilerle bir bağlantı var. Tamam başbakan da telefon açıyor. Yani telefonla bir taziye iletme durumu var. Genelkurmay'ın da yayınladığı bir taziye var ama... ...yani o da kendi içinde zaten olayı meşrulaştıran bir dille kurulmuş bir taziye. Üçüncü günde... Ee, bu insanların bir tür kutsallığının da kabul edilmediği yeri açıyor. Yani aslında şeye çok benziyor. Agambe'nin anlattığı o kutsal insan öldürülebilir ama evet. ölümü de kutsal kabul edilemez. Homo -saker. Homo Saker. Üç gün içerisinde gazete bunu kuruyor. Yani bunu görebiliyoruz. Önceki örneklere baktığımızda da zaten e, Türkiye tarihinde gazetelerde yaklaşık olarak en azından yansıyan kesim için böyle bir e, yaklaşım söz konusu. Bu sırada e, örneğin işte e, Fırat Haber Ajansı'nda vesairede de e, hani nispeten doğru düzgün e, ve sağlıklı bilgi alınabilecek kaynaklarda durum. Durum şöyle işte öncesindeki mesela şimdi Roboski nasıl kurulmuştu katliam öncesine diye baktığımızda Fırat Haber Ajansı'nda ana dilde eğitim talebi ondan sonra halkın gerilla cenazesine sahiplenmesi e, işte... Orada karşılaştıkları baskılar vesaire, bunları görebiliyoruz. Gündelik hayatta neler yaşadığını bu alternatif yayınlardan görebiliyoruz. Ee, tabii Fırat Haberaj o zamanlar girmek Türkiye'den yasaktı, giremiyorduk. Ee, sonradan bu yasak kalktığında e, dönüp bakabiliyoruz. E, ama tabii Twitter'da aynı şekilde çalışıyor. Yani oradan da çok hızlı bir bilgi akışı. E, bunlar üst üste geldiği zaman... E, Türkiye tarihini az çok alternatif tarih üzerinden okumuş bir insanın neler olmuş olabileceğini tahmin etmesi çok zor değil. Bir şeyi anlamak için aslında benim de yaptığım şey yani farklı ideolojik gazetelerin hepsini bir anda okuyup kendi sentezim acaba ne olmuştur evet. çıkartmak. Fırat Ajansı Özgür Gündem işte yani bir gün de haberleştirmede alternatif bakıyordu. Evrensel zaten daha... Oradan bakabilen bir dile sahip. E, buralardan takip ettiğimizde ne olduğunu tahmin ediyoruz. Yani Ferhat Encü ile yaptığı mülakatta o da diyordu. Alternatif medyayı takip etmeyen insanların hiçbiri bizim acımızı paylaşmadı. Çünkü çok net kafalarında bir yargı var ne olduğuna dair. Hani de çok geniş bir tanıklık literatürü var medya çalışmalarında. O da çok önemli. Siz bir şeyi okuduğunuz zaman bunca yıl boyunca o olay, olayın tanığı olmuş oluyorsunuz. Ve... Kendinizden çok emin bir şekilde yorumlamaya başlıyorsunuz ideolojik metinlere. Bu bir dezavantaja dönüşüyor tabii birbirini anlama noktasında. Bu da çok manipüle edilerek kullanılabilen bir noktaya tepabil ediyor. Aslında hadiseyi bayağı bireysel düzeyde düşündüğümüzde e, anlamak kolaylaşıyor bir yandan. Çok acılı olduğunuz bir vakitte bir arkadaş gördüğünüz birini aramaya çalıştığını düşünün. Ulaşamıyorsunuz. Ulaştığınızda anlatmaya çalıştığında da kayıtsız kaldığını düşünüyorum. Sıradan bir hadiseymiş gibi. E, ciddi bir hayal kırıklığı. Yani onunla olan o bağlarınız çat çat çat orada kırılacaktır. Ve bir şekilde e, bir daha o kişiyle bir paylaşımda bir gönül birliğinde bulunmak istemeyeceksinizdir. Şimdi hadise aslında bu kadar basit, bu kadar e, temelde ciddi bir e, ne kadar ciddi bir ayrılma yolu açtığını insanlar anlamıyorlar. Tam da bu anlarda çünkü Ee, bir birleşme Bir bir araya gelme bir tanışma yeniden Hem hal olmam mümkünse tam bu anlarda olur ki Şöyle bir örneği var değil mi bunun ee, Yunanistan'da Türkiye arasındaki e, Ciddi krizli dönemlerin Kırılıp bir kapının açıldığı dönem Tam da deprem zamanıydı İsmail Cem rahmetli tam da o zamanlar değil mi Ne oldu burada bir acı var Aa, Ben senin acını gördüm dedi Yunanistan Bizde bir anda böyle bir Yelkenleri suya indirme imkanı doğdu Aa, Bir dakika ya biz acımızı görü, görülebiliyor Biz bunu düşman biliyorduk Şimdi biz tam tersi bir süreci içeride yaşatıyoruz. Ayırarak, hı hı. hiç duymayarak. Ve halen de bir şekilde buna rağmen de bölücülük kim yapıyor acaba düşünmek lazım tam da bu noktada. Çok çok doğru bir yere değiniyorsun. Ama tabii şeyi de yani bir anda umutsuz bir anlatıya dönmemeye de çalışmak hı hı. Hı hı. zorunda kalıyoruz. Bu, Ve hani o dönem bir grup hani... İnsan da sahipleniyor Roboski'yi. Yani Türkiye solundan e, Kürdistan'la bir teması olmuş. Oranın gündeliğine dair bir fikri olan insanlar bırakmadılar. Sonrasında gelen gezi sürecinde de böyle söylemler ortaya atıldı. Hı hı. Aa, biz görmemişiz, aa, basın orayı kim bilir nasıl anlatmıştır diye bir söylem. Ne kadar e, uzun vadede sürekliliği olan, devamlılığı olan bir şeydir tartışılabilir. Ama o dönem en azından bir yayıldı bu. E çok ironik olarak da başbakan sahip çıktı. <gülüyor> Herkürtaj bir uluderedir diyerek evet. ne dedi? <gülüyor> Tam olarak yani... hiçbir zaman çözemediğim bir cümle. <gülüyor> Enteresan bir bakışla. Bakışla bir, bir yere bağladı onu ama. <gülüyor> Bağlandı en azından bir şekilde. Şimdi şeye de gelmek lazım. Hani tamam Roboski üzerinden tartışıyoruz. Ama bugüne geldiğimizde de ...acaba nereye gider... ...ya da nasıl bir... ...çünkü son tahlilde bizim bu çatışma sürecinin... ...yani duygusal anlamda çatışma sürecinin... ...sona erdirmek için bir çaba sarf etmemiz lazım. İşte alternatif medyanın önemine vurgu yapıyoruz... ...sosyal medyanın önemine vurgu yapıyoruz... ...bunlar çok önemli ama şu an... ...gözümüz önünde bir de Kobani durumu var. <gülüyor> Ve... <gülüyor> ...çok net bir şekilde ifade ediliyor ki... ...Roboski'den sonra Kürtler için bu ikinci bir kırılma noktasıdır... ...ve bu kırılma pek... E, ...tamir edilmesi zor olan evet. bir yere... ...gidebilir. E, şeyi... ...Rojava devrimini görmek lazım... ...onun da haberleştirilmesine baktığımızda... ...tamamen militer bir alana bakıyormuş gibi yapıyor... ...yani tabii ki alternatifte de böyle... ...sadece ana akım eleştirisi getirmek için söylemiyorum... Zaten çok büyük bir şiddet yaşanıyor. Nasıl aksi bir anlatı yapılabilir? Evet ama mesela Rojava'da ayrıca süren bir de gündelik yaşam var. Yani orada sadece insanlar savaşmıyorlar. Evet bir halk gerçekten artık savaşçıya dönüşmüş bir şekilde hayatını ve alanını koruyor. Ama bunun yanında bir de gündeliğini yaşıyor. Mesela bunlar için bir... ...yapılan çalışmalar çok kıymetli. Rojek Rojava diye bir çalışma yapıldı Bağuz Deniz tarafından. 19 Temmuz devriminin yıl dönümünde 20 binden fazla fotoğraf, oranın gündeliğine dair fotoğrafla yapılan bir belgesel çalışma. Şimdi diyoruz ya, ölüme atfettiğimiz değerin azı olması, ölümlerin arasında hiyerarşi kurmamız bir anlamda yaşama atfettiğimiz değer. Şimdi oranın gündeliğindeki insanların da bize benzer... ...insanlar olduğunu görebildiğimiz noktada belki de daha ortaklaşabileceğimiz bir dile varacağız. O yüzden e, şu sıra Kobani'yi görmek ve e, Kürtlerin duygu dünyasını anlama açısından da e, kıymetli bir örnek. Çünkü tamam Türkiye kendini bir ulus devlet olarak tanımladığından dolayı... ...orayı kendi sınırı dışında tutarak başka bir yerden bakıyor. Bir ulus devletin yapacağı şey budur zaten. Ama e, oradaki Kürtlerin aslında hani... Çizilmiş sınırın bir adım ötesindeki Kürt'ün çizilmiş sınırın bir adım gerisindeki Kürt'le akraba olduğunun ayırdığına varmak gerekiyor. Yani şu burada gördüğümüz gibi net bir sınır yok o coğrafyada gayet kısalıp vermeler vesaire falan o cinsiyete göre takabilmek demeyeyim ama. <gülüyor> Hayır yani neticede <gülüyor> ailevi bir e, bana söz konusu. Yani ulus devlet olarak da baktığında nasıl e, işte ecdadımızın binlemeleri de hakkı vardır deyip oraya buraya e, el atıyorsan Aynen e tam öyle. da senin vatandaşının e, işte e, şeyi orada, akrabası orada, e, teyzesi, amcası, binlemnesi orada. Ya bu insanlar yani... Lozan sonrasında bir sabah uyandıklarında evet. kuzenlerini görmemeye başladılar. Hani bu kadar basit ve ya da görebildiler. Yani oradaki sınır o kadar eee bir sınır ki ne zaman geçilip geçilemeyeceğine ya da nasıl yasaklanacağına karar veren son tahlilde egemen. Ve orada her türlü şiddeti uygulamakta yani ne zaman meşhur. kaçakçı olacağı de, da günden güne de değişiyor. Zaman zaman o kaçakçılık e, kabul edilebilir de oluyor tabii. demek ki gelen tarafından yani. yani bilinen bunu, bir şey zaten. Bilinen bir şey gizli yani tabii ki göstere, göstere değil ama o o bir sınır ticaretine dönmüş durumda. Çünkü oradaki anlatıya göre oradaki insanların bundan zaten haberi var ve ilk defa yapılan bir üç küçük bir yerden bahsediyoruz e, şu an. Yer Aynen. yer altından tünel e, kazıp yapılan bir iş değil. Tabii yani ki oradaki tabii. bütün işte karakollar vesaireler, kollu kuvvetleri e, şu bu e, nun gözünün önünde e, olan evet. işler bunlar. Bu da aslında herkesin her şeyi bildiği bir memlekette olayları nasıl evet. da E, istenilen tanımlara zaman zaman sokulup zaman zaman çıkarılabileceğinin bir kanıtı. E, tam da hani bu şey gibi bir şey. Hani, e, bir aile mikrokozbozu olarak düşündüğünde bir e, bir babanın e, bazı zamanlarda görmezden nasıl geldiğini e, ve aslında o ortamda e, olan o şeylerin tanımlamalarının kimler tarafından yapıldığını görüp görmezden gelip ama zaman zaman daha gördüm bak bu yaptığını deyip ...disipline etmek için fırsatlar kolluyor aslında. Tam doğru kelime aslında. Tam disipline etmek. Yani Aynen. orada kendi e, vatandaşını tanımlamak için... ...kullandığı bir şiddet var. Yani Hı -hı. ilahi depozalanda olan. Bilmediği bir şey odan. yok aslında evet. kimsenin burada. Tabii ki yani görülmeyecek bir durum da değil ama... ...tam vatandaşlığın tanımının sınırlarının da çizildiği yer... ...o sınır. Yani sadece... ...Türkiye-Kürdistan'ındaki sınırdan bahsetmiyoruz. Bütün Türkiye'nin çevresindeki sınır aslında bir anlamda vatandaşlığının sınırıdır... ...ve bir adım gerisindekine bir tür ders vererek daha içeriği tanımlamak üzerinden kuruluyor tüm bunlar. Benim dikkatimi çeken konulardan bir de şu oldu. Bu hadise diyelim ki bir askeri hata olarak var olduğunu kabul edelim. Böyle tanımlasaydık. Herhalde konu zaten bunun askeri hata olup olmaması değil sadece... Diyelim ki velev ki öyleydi. Sonrasında olanlar. Çünkü e, madenciler örneğini bilerek e, aslında verdim. Hikayeyi sadece biz işte bu sadece Kürtlerin başına gelebilir. Işte sadece kaçakçılık yapanların başına gelebilir diye düşünmeyelim. Şehrin içinde de başka işte de mümkün. E, başınıza bir olay geldiğinde e, bu olaydan kim sorumlu e, üzerine hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani burada da öyle bir olay geldi diyelim ki askeri bir hataydı. Hadi ne yapabiliyorsunuz hiçbir şey. Yetkililerle vatandaş arasında ciddi bir görünmez, tek yönlü ama görünmez. Onlar bizi görüyorlar. <Gülüyor> Bizim o tarafı göremediğimiz kap karanlık bir tünel var. Ve bir anda gazete şeyleriyle, medya faaliyetleriyle bir anda bir bulutla hop bir şekilde siz acınızda ortada kalıyorsunuz ve kimseye duyuramıyorsunuz. Orada öfke dışında herhalde bir şey kalmıyor. Bunu o yüzden herhalde insanların şey açısından bakmamasını da istiyorum. Yani sadece biz burada bir Şey hikayesi anlatmıyoruz. Roboski ile kalmayan bir hikayeden bahsediyoruz. Başınıza yani bu ülkede gelebilecek geçerli. şeylerin... Evet, Soma için de geçerli. Siz e, zaten e, ölebilirsiniz. Zaten başınıza bunlar gelebilir. Fıtratınızda var. Kabul edecek misiniz? Yani bunu dini olarak zaten kabul ediyoruz da... Devletin bu konu yani edenler ediyor. Ben kendi adıma ediyorum <gülüyor> mesela. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla ama... Hadise bu değil herhalde değil mi? Herhalde... E, Burada işi Allah'a paslayarak kurt lazım bazen yani, insanların. O o açıdan o fıtrat e, söyleyen e, kişi için de geçerli. geçerli yani e, tabii tevekkül Aynen. inancı yani. diye bir şey var yani tevekkül... biz yapmamız gerekeni yapacağız, sonrasını bırakacağız. Aynen. Dediğin gibi çok doğru bir yere de değiniyorsun. Bütün ötekiler aslında öldürülebilir hale getirilebiliyor. Ama son tahlilde bu güç ilişkileri içerisinde kuruluyor ve hani Kürtler özelinde verdiğimizde şöyle Daha bir şey var. Çok çok öldürülebilir, sınıfsallık üzerinden öldürülebilir, etnisite üzerinden, Türk olmama hali üzerinden öldürülebiliyorlar ve hani çok devamlı bir politika var. Yani 1923'ten itibaren bu homojenleştirme bağlamında Kürtlere uygulanan hem bilgi ilişkileri hem şiddet üzerinden e, hı hı. kurulmuş bir baskı var. Bu kürdler çok net öldürülebilir yapıyor. Tabii ki aleviler de öldürülebilir. Son tahlilde bu heteronormatif militarist düzende kadınlar zaten öldürülebilir, eşcinseller gözden çıkarılabilir. Hiç <gülüyor> şey kalmadı geriye. Geriye evet, asla. Yani Listeye o kadar kabarık ki geriye yüz kişi falan kalıyor zaten. Yani <gülüyor> Biz kaç kişiyiz? Aslında <gülüyor> evet. çok kişi kalıyor. Bir kısım da bunu kabul ediyor. Yani Hı. işte sistem içerisinde kabul görmek için bir tür çoğuna şey vermek zorundasın, rıza vermek zorunda Hı. olduğunu. Söylüyoruz ya. O yüzden de biraz bu sistem kendini şey yapıyor, yeniden üretiyor. Ama son halde buna bir dur demek ve ortaklaşabilmek bir noktada gerekiyor. İşte Nazan Üstün daha söyler. Çok hoş bir sözdür. Halkların kardeşliği değil, halkların barikat arkasında önce bir eşitliği vardır. Yani bu eşitlik üzerinden Bütün ötekiler birleşirse belki hep beraber bir e, duyguda ortaklaşma yaşarız ve bundan sonra daha iyi bir sürece doğru ilerleriz diye umuyoruz. Çünkü ümitsiz olmak çok sıkıntıcı bir şey evet. iyi gelmiyor. Zannediyorum yavaş yavaş e, kapatmak evet. durumundayız Durumdayız. artık. E, Son bir şey tabii, tabii, tabii, tabii. söyleyeyim sonra ben sözümü bırakıyorum. Tabii, tabii, tabii. Yarın Pınar Selek davası var 16 yıldır süren. Saat 9.30'da Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapılacak. Gelebilen insanların gelmesini rica edeyim. Bir de Kobani'deki direniş için o insanlarla dayanışmak için herkesin elinden geleni yapmasını ümit ettiğimi söyleyeyim. Eyvallah ağzına sağlık. O Yarın sabahki hatırlatma için de ayrıca teşekkür ederiz. E, ayaklarına sağlık, e, emeğine sağlık tezin için e, Esra Arsan hocamız evet. e, senin danışmanlığını yaptı bu tezde. E, bundan sonraki akademik kariyerleri başarının devamını... Çok teşekkür Tekrar geleceğiz. <gülüyor> Tamamdır bekliyoruz <gülüyor> biz de. Yeni konularla geleceğiz. Yeni konularla. E, efendim girişte Metin Kemal Kahraman'dan Göç dinleyerek e, başlamıştık sohbetimizi. E, şimdi de Yasmin Hamdan'dan Beyrut'u dinleyerek kapatıyoruz. E, İncelenkültür.gmail.com e-mail adresimizi ve facebook sayfamızı iletişim için hatırlatmış olalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Servu <gülüyor> hamam. Smell so the lips <turbulent> <Matthews> İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan Açık Radyo program destekçisi olun.